İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sevgili dostum Polat Doğru ve ben Doğan Cüceloğlu insan insana bir sohbetle yaşamın değişik yönlerini keşfetmeye çalışıyoruz. Polat'cığım, sevgili dostum. Vallahi hocam şimdi gururdan ne yapacağım şaşırmış durumdayım. <gülüyor> evet. Yerime sığamıyorum hocam. <gülüyor> Sağ olasınız. Polat, şimdi böyle bir Hayalimi paylaşmak istiyorum seninle. Aa, böyle bir hayal ettim. Aa, ben mükemmelim dedim. Aa, annem babam mükemmeldi. Beni mükemmel şekilde yetiştirdiler. Sonra bakıyorum çevreme. Herkes mükemmel. Türkiye mükemmel bir ülke. Toplum uh -huh. mükemmel. Trafik mükemmel. Eğitim mükemmel. Politika mükemmel. Uh -huh. Sen mükemmelsin. Ben zaten öyleyim hocam. <gülüyor> evet. Zaten o ilham verdi bana. Şimdi böyle bir dünya hayal edince ne geliyor? Nasıl bir his geliyor? Yani Rütü'nün el verdiği ölçüde anlatmaya çalışayım hocam. Kusasım geliyor. Yani hakikaten benim böyle bir dünyadan bahsedildiğinde kusasım geliyor. Birincisi hakikaten duygum o. Yani böyle iğrenmeyle karışık bir his yaşıyorum bu dünyaya yönelik. Eğer her şey bu kadar mükemmel olursa diye bir kere... Hiçbir şeyin bir diğerinden farkı olmazmış gibi geliyor bana. Her şey aynılaşır o zaman diye düşünüyorum. Hı hı. İkincisi de bir macera duygusu olmaz abi. O zaman doğarsın mükemmel bir dünyanın içerisinde mükemmel bir insan olarak. Ölürsün mükemmel bir şekilde gömerler seni. Arada zaten mükemmel geçer. Bu çok sıkıcı. Evet. Yani... Şimdi Palat'cığım... Ee... Değerli izleyenler de biliyorsunuz biz aslında Polat'la konuşuyoruz ama aslında size konuşuyoruz. Yani esas bizim hedefimiz sizlersiniz. Ve sizler de biliyorsunuz ki birçok ana baba çocuklarının mükemmel olması için hı hı. ve bütün kavgalarımız böyle mükemmelliğe erişmekle ilgili bugün işte bu mükemmellik konusunu almak istiyoruz. Yeniden programa hoş geldiniz ve bakalım bu sohbet farkına varacağız biraz tanım yapsak ya biraz daha netleşirsek bunu bu yani bu mükemmeliyetten kastımız nedir biz bugün aslında neyin üstüne konuşmak istiyoruz meselesini biraz açsak diyorum ben çünkü hani böyle mükemmel denince e, ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tam da bir arada kalıyorum bazen böyle insanlar da bunu iyi anlamda kullanıyorlar onu da görüyorum işte ben çok mükemmeliyetciyim diyor mesela oldu mu tam olacak diyor bilmem ne diyor falan ve görüyorum bu ...iyi niyetle iyi şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Bizim bahsettiğimiz, sizin bahsettiğiniz... ...mükemmeliyetçilik nedir hocam? Ben iş hayatında... Aa, ...konferanslar, sempozyumlar hatırlıyorum. Başlığı mükemmeliyeti arayış. Aynen öyle. İş yerinde mükemmeliyet. Evet. evet. Şimdi besbelli ki... ...insanlara cazip gelen çeken bir yönü Hı -hı. var. bunu. Ee, ve ben de görüyorum hakikaten... ...nasıl bir şey. Şimdi... ...eksiksiz olma, kusursuz hı hı. olma... ...hiçbir yönden, hiçbir şekilde... ...müdahaleye... ...gerek duymama hali olarak... ...tanımlayacak evet. olursak... ...mükemmeliyeti... ...iki yönde e, bakabiliriz... ...bir tanesi... ...sonucun mükemmel olması... Hı hı. ...böylelikle... ...bakıyorsun, diyecek bir şey yok... ...mükemmel, hı hı. bitmiş vaziyette... ...böylelikle... ...eğer bir kişiye... ...baktığında kişilik olarak, şahsiyet olarak, bir sonuç olarak bakıyorsan mükemmel bir insan, mükemmel bir insanla evlendim. Mükemmel bir <gülüyor> evliliğimiz var. Benimle <gülüyor> alay ediyorsun galiba. Yok hocam o kusma hissi. arada sırada tekrar geliyor. <gülüyor> Şimdi baktığımız zaman ana babaların hakikaten çabası öyle. Çocuklarını mükemmel birisi olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Ee, ...ve çocukların evliliklerinin mükemmel olmasını... ...mesleklerinin mükemmel olmasını Aha. istiyorlar. Bu... ...ürüne dönük, sonuca dönük... Hı hı. ...gerçekten ben bir şirket sahibi olsam... ...ürünümün mükemmel olmasına doğru çabalarım... ...böyleyecek diğer ürünlerden daha iyi olur. Doğru. Şimdi. Fakat... ...sürece baktığın zaman... ...yaşamın süreç olarak... E, ...baktığın zaman... ...bu bir arayış, bir niyet olur. Süreç, sonuç... ...baskısından kurtulmuş Aynen. olur. Yani ben mesela şimdi... ...bu programda hakikaten... ...yapabileceğimizin en iyisini yapmak Aynen. isterim. Aynen. Sen de herhalde. Kesinlikle hiç evet. şüphe götürmez bir şekilde. Böylelikle niyetle... ...sürecin iyi olmasını istemek. Hı hı. Şimdiki koşullar içerisinde... ...ışıklar, kameraman... ...ve bütün bu koşullar içerisinde... ...yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmak... ...bu arayış bana güzel geliyor. Aynen. Ama... Bu bittiği zaman mükemmel bir programdı. O kadar önemli diye. Önemli olan bu programı yaparken, bu koşullar içerisinde yapabileceğimizin ikisini yapmaya gayret Hı -hı. ettik mi, çalıştık mı? Hakikaten bu çok önemli ve çok büyük bir fark yapar diye düşünüyorum. Ben de yapar diye düşünüyorum. Bir de işin şey boyutu da var. Ya oluru ne sorusunun da bir cevabı var. Yani hakikaten şimdi bir ürün üretmeye çalışıyorsunuz. Hatta o ana babalarla ilgili benim ürünüm en iyisi olsun diyor. Benim çocuğum en iyisi en mükemmeli olsun. Ya hak gerçekten aradığın istediğin şey bu mu? Bir yandan da sormak lazım. O çocuk bunu istiyor mu diye düşünüyorum ben. Ana babanın orada bir kay kaybolduğu bir yer var gibi geliyor. Bir de mesela şey desem günü gününe uyar mı insanın hocam? Yani bugünün en iyisiyle bugün elimden gelenin en iyisiyle yarının elimden gelenin en iyisi aynı mıdır? Aynı olamaz. Yaşam bağlamsal olduğundan dolayı... ...hava durumuna, havanın nemine, benim açlık durumuma... ...kan, şeker, piktarıma... ...birçok şeylerle... ...etkilenen bir yaratığım ben. Hı hı. Ee, o bakımdan... ...aynı olması mümkün değil. Ve ben... ...şunu görüyorum. Bir anne baba... <gülüyor> ...eğer farkında değilse... Aha. ...çocuğuyla etkileşime içerisinde... <gülüyor> ...çocuğun... ...diyelim ki... ...ev ödevlerinde, dersinde... ...mükemmelliği arayışı içerisinde ise... ...çocuk sınava girmiş... ...98 almış... mesela babası diyor ki... ...bu iki not nereden kırıldı diyor. Çünkü yüzden aşağı bir şey almayı kabul edemiyor. Ben diyor senin 98 aldığını... ...komşulara söylemeye utanırım diyor. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Ve bunun çocuğun hayatında nasıl bir etkisi olacağı ile ilgili hiçbir fikri yok. Hakikaten yok. Yani. Hiçbir fikri yok. Şimdi bir de e, ben bu kadar farkında değildim ama sezgilerimle oğlum Timur'la kurduğum bir sohbet var böyle. Utanca boğulmuş vaziyette baba özür dilerim biliyorum benden utanıyorsun dedi. Nasıl içim acıdı? Nasıl içim acıdı? Çünkü... Top... Girmedi, basket olmadı. Öyle. Olmadı ve maçı kaybetmişlerdi. Girseydi maçı kazanacaklardı, şampiyon olacaklardı. Aslan oğlum benim, haydi falan diyecektim. Öyle tahmin ediyor herhalde. Benim yerime utandı, ezildi. Mesbirli ki öyle bir izlenim verdim. Fakat bunu duyduğum zaman nasıl içim acıdı? Ve sana iki tane soru sormak istiyorum Timur dedi. Bir, elinden gelenin en iyisini yaptın mı? Elinden en iyisini gelmeye yapmaya gayret ettin mi? Elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettin mi? Tabii. Dedi. Yani başka ne yapabilirim ki zaten? Peki elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederken şekli miydin, coşku olmuyordun? Ona da bir tabii dedi. Dedim, o zaman oğlum ben sana gurur duyarım. Aslan oğlum derim. Topu sen attın başkasına vermedin. Riske girdin. Helal olsun sana. Elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret et. şekle yapmaya gayret et. Eninde sonunda başarmak istediği şeyi başarırsın. Devam et dedim. Helal olsun sana bu yol. Ve müthiş bir değişiklik oldu. Ve sonra yıllar sonra bana söyledi şey oldu. Baba biliyor musun? O an hayatımın özgürlüğünü keşfettim derim. Müthiş. Müthiş bir şey. O Müthiş. zaman ben farkına vardım ne yaptığımı. Bana özgürlüğümü verdin baba o an dedi. İki soru soruyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya gayret ettin mi? Yaparken koşulamayacağım. Evet. Gerisi ben ilgilendirmez. Süper. Çok güzel iki soru hocam. Teflon gibi oldum baba dedi. Artık <gülüyor> <gülüyor> kaygı stres beni tutmuyor. Teflon gibi oldum dedi. Ve farkına vardım. Tabii... Enteresan bir şekilde şunu da fark ettim dedim ya ne kadar güzel bir şey söylemişim farkında değilim ama çok önemli bir şey söylemişim İçimden dedim ki şimdiden sonra ben de böyle yapayım <gülüyor> süpermiş hocam şimdi burada da bir mükemmelliği arayış var. var ama farklı bir şey süreçle şey. süreçle peki hocam şimdi bizim arkadaşların sokakta hazırladıkları bir takım sorular var onları bir izleyelim. Onun arkasından da bu süreçte mükemmeliyet meselesini konuşmaya devam edelim. Tamam. Mükemmeliyetçilik hayatımıza nasıl yerleşiyor? Her şeyin mükemmel olmasını istemek bir mükemmeliyetçilik midir? mükemmeliyetçi olmak hayatımıza nasıl yerleşir mükemmel geçinen insanların acaba kendilerine de karşıda mükemmel midirler mükemmellikçi olmak iyi bir şey midir kötü bir şey midir İe neden kötüyse neden mükemmel olmaya çalışmak zor değil mi mükemmeliyetçi olan insanların kendileri de gerçekten mükemmel midir mükemmel bir eğitim almak hayatımızın da mükemmel olacağını gösterir mi <Gülüyor> dinleyince e, ne kadar güzel sorular soruyorlar. Nasıl özünü kavruyorlar? Valla hocam yani hani demek ki biz de alakasız bir şeylerden bahsetmiyoruz. Çok seviniyorum. insanların da bunun özünü yakalamasına, bizim bahsettiğimiz şeyleri farkında olmalarını. Bu şimdi siz en son Timur'un hikayesini anlatarak süreçte mükemmeliyetten bahsettiniz. Yani evet. öyle durumlar var ki sizin söylediğinizden şöyle bir şey çıkartıyorum. İnsanın Mükemmeliyeti kovalamasının sakıncalı olmadığı anlar da var demek ki diye anlıyorum ben bu söylediğiniz şeyi. Doğru mu düşünüyorum? Benim şimdi geldiğim nokta Polat. Biyolojik olarak. Hı hı. E, hani fıtrat deniyor. Evet. E, yeni terminolojide hı hı. E, gömülü yazılım deniyor <gülüyor> programların <gülüyor> aydıncısı. E, doğuştan mükemmeli arayış süreçte mükemmeli arayış, olabileceğinin en iyisini olmayı, yapabileceğinin en iyisini yapmayı arayış doğuştan içimizde var. Var değil mi hocam? Yani ondan dolayı Poyraz şimdi 5 yaşında, evet, sen evet. görüyorsun. <gülüyor> Eminim ben onun bazı şeyleri kafaya taktığını ve tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar Aynen. tekrar tekrar tekrar yaptığını görüyorsun. Aynen. Aynen. Bana öyle geliyor ki bunun yorumu şu, daha iyisini yapabilirim. ...ama senin için diye. Kendim. Onun için, bunun için, öğretmen için diye. İçinde bir şey... ...diyor ki ona... ...bunu daha için yapabilirim ben. Dürtüyor hocam. Dürtüyor, hakikaten dürtüyor. Ben görüyorum bazen böyle. Aynı resmi 20 keredir yapıyor. Aynı, aynı şekli deniyor. Bir daha deniyor, bir daha deniyor, bir daha deniyor. Ben desem iki kere yapmaz. Yani onu biliyorum. Ama... Çocuğun içinden geliyorsa o anı onu istiyorsa kerelerce deniyor. Ve ta ki bir yerde hah diyor. Ondan sonra bir daha da hiç ellemiyor. Tamam diyor bu oldu. Bunu bitirdik diyor. Şimdi başka bir şeyin peşinde koşuşturuyor. Takıyor kafaya. Onu öyle yapıyor ondan sonra bırakıyor. Ve gerçekten dediğiniz gibi yani kapasitenin en iyisine ulaşma, olanın mümkünatının en tepe noktasına gelme gibi bir dert hepimizde var. Ve bu bizim tanımlandığı anlamıyla işte Gerçekten mükemmel durum değil bu. Ya bunun eksiği 7'yi olabilir ama benim olabileceğimi en iyisi durumu bu. Bizim şimdi burada konuştuğumuz çok da önermediğimiz mükemmeliyetçilik bir başkası tarafından değerlendirilme hali değil mi hocam? Evet. O sizin hesabı utanca boğma kavramıyla da çok böyle ilişkili gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Şimdi <gülüyor> O çocuk 98 aldığında evet. ve sınıfta başı hiç kimse almamış. Babası heyecanla bunu söylediğinde adamın bu iki puan nereden kırıldı diye bir tavır içinde sorması işte o anda utanca boğulmalar. O çocuk kıyaslamıyor. O çocuk kendi gayreti ve şevki çerçevesinde değil dışarıda ...başka bir şeyle kıyaslanıyor. Hı hı. Ve kıyaslandığı andan itibaren... ...yargılanıyor. Hı hı. Ve diyor ki... ...sen ondan daha aşağısın. Hı hı. Ve çocuğun farkına vardığı şu... ...demek ki benim gayretimin... ...şevkimin kendi başına bir anlamıyor. Ben ancak... ...birisinin... ...koymuş olduğu bir kritere ulaştığım zaman... ...ancak bir değer ifade edebilirim. Hı hı. Ve... Ulaşamadığım zaman değersiz görülüyorum. Hı hı. O değersiz görülme anında utanç başlıyor. Anladım. Ben değersizim. de bir bozukluk var. Anladım. Benim çok önem verdiğim insanlar, benim yaşamımın devam edebilmesi için güçlü olan insanlar var. Ve onlar bana bakıyorlar diyorlar ki, yetersizsin. Henüz tam o noktaya gelemedin. Henüz değerli olma noktasını yakalayamadın diyorlar. Ve bu tekrar etmeye başlıyor. Koşma alanında, matematik alanında, biyoloji alanında, arkadaşlar alanında şu ve bu şekilde. Ve yavaş yavaş bende kendi varoluşumdan utanma hadisesi başlıyor. Utanca boğulma diyorum. Hı hı. Ve aynı zamanda bir şey daha başlıyor. Öfkeleniyorum ama öfkenin kime ait olduğunu bilemiyorum. Korku var. Aha. Yaşamdan korkuyorum. Çünkü yine birisi utandıracak bir şey diyecek. Kaygılıyım, öfkeliyim. Bıkkın ve soğuk bir insan olmaya başlıyorum. Ve gittikçe yalnızlaşmaya başlıyorum. Ve bunların hiçbirisinin farkında değilim. Çünkü böyle bir ortamda genellikle amcam, dedem, dayım, halam, teyzem, annem de böyle. Doğru, hepimiz öyleyiz. Utanca boğan insanların çoğu mükemmeliyetçidir. Ve mükemmel olamadıkları için sürekli öfkelidirler, kızgındırlar. <gülüyor> o nedenle bu mükemmeliyetçilik anlayışının utanca boğduğunu farkına varma ve bir şey değiştirmemiz lazım. Benim orada bir tane sorun var hocam. Şimdi sizin bu söylediğiniz içerisinde yaşam bazen hakikaten sizin sınanmanızı, değerlendirilmenizi sizin dışınızda birinin eline bırakabiliyor. Yani ben bir iş yerinin çalışanıyım ve benimle ilgili değerlendirmeyi benim üstüm yapıyor. Yani şöyle bir durum yok. Ben elimden geleni yaptım, içimden geleni bilmem ne ettim falan filan. Öyle bir, öyle bir durum olmuyor o zaman hocam. Birisi sizinle ilgili bir form dolduruyor ve diyor ki bu adam... ...iyi çalıştı ya da çalışmadı... ...beceriklidir ya da değildir diyor. Üniversite sınavına giriyorsunuz. O gün sınava giriyorsunuz... ...ve bir sonuç olamıyorsunuz. Kimse bakmıyor o zaman süreç meselesine. Orada nasıl çözeceğiz bu işi? Yani orada bir zorluk var gibi geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Orada... ...kesinlikle... ...bir... ...zorluk var. Orası sınav durumu. Evet. Şimdi... Ben çocuğumu eğer bu sınav durumuna hazırlarken hı hı. Hı hı. onu kendi canından bu e, tümurun örneğini alalım. Alalım hocam alalım. Tamam mı? Yani basket oynama demedim. Tamam. E, ne dedim? Dedim ki... ...elinden gelenin en iyisini... Hı. ...yapmaya Yaptın. gayret Hı. edersen... Hı. ...coşkulu yaparsan... ...kafana koyduğun hedeflere... ...eninde sonunda ulaşırsın dedim. Şimdi... ...bu çocuğu ne hale sokar? Demek ki... ...bana bağlı der. Hı. Demek ki der... ...kafama koyduğumda farkında olmam lazım der. Hı. Ve... Demek ki gayret etmem lazım ha. der. Demek ki coşkulu bir şekilde gayret etmem lazım der. Ha. Kafama koyduğumun farkında olmam. Şimdi nerede olduğumun farkında olmam. Ve başaramadığım zaman devam bu güç sende var. Süper. Öyle dedi babam. Süper. Şimdi bakın böylelikle o anı ben şöyle yapsaydım. Olan takımı şampiyon edecekti. Yazıklar olsun. Yani yıllar boyu oğlum bilmem neredeydi, attı. Onun artışı ve skoruyla şampiyon oldular. Şampiyon oldular diyecekti. Değil Yok mi? artık, bitti. bitti. Böyle bir tavır içerisinde. Emin ol, bu bu çocuğun bir bacağını, bir kolunu kırmaya böyle denk bir şey aslında. O nedenle Gerçekçi olan ne? Gerçekçi olan şu. Şöyle bir tavır içerisinde bakman lazım. Küçüklüğünden beri bu çocuk yürümeye kalktı. Düştü, kalktı, yine düştü. Ben, yürüsene lan. Niye yürümüyorsun? Hadi yürü, doğru dürüst sürü, Adam gibi yürü desem, doğru dürüst sürmesini öğrenemez. Öğrenim. Bu çocuk dili öğrenmeye çalıştı. Bir sürü şeyler denedi falan. Bak döver ama bir daha yanlış söylemeyeceksin. Bı. Dersem eğer doğru dürüst dili öğrenemez. Engellemiş, özürlü hale getirmiş olurum. Halbuki şöyle baksan, desem ki... ...yürümesi için birçok kereler düşecek. Konuşması için birçok kereler hata yapacak. Şu merdiveni çıkması için... ...30-40-50 kere çabalayacak. Ve bu her bir çaba devam edebilmesi için onun istek duyması lazım. Onun için şöyle bakması lazım. Düşeceğim yine kalkarım. Düşeceğim yine kalkarım. Hayat her bir adımda düştükten sonra kalkmasını bilenler içindir. Aynen. Şimdi felsefeyi böyle verdim ben. Aha. O zaman benim sınava bakış tarzım rahat girerim. Derim ki lan önümüzdeki yılda girerim. Ama ben önemli şu soruyu sorarım. Elimden gelen en iyisini yaptım mı? Mekayut kaydettim mi? Ettim. Nasıl? Coşkulu muydum? Evet. Üzülsem ne olur? Üzülmesem ne olur? Önemli olan bu iki soruya verdiğim cevap derim. Aynen. Tamam mı? Kader kısmen. Demek ki öğreneceğim şeyler var, oraya yönelirim. Böyle deyince ne oluyor? Böyle deyince ne oluyor biliyor musun? Beyin rahatlıyor. Aynen öyle. Üretiyor o zaman değil mi hocam? Beyin, Çalışıyor. Beyin rahatlıyor, şöyle bir, oh bir nefes alıyor. Ve o zaman beynin 55 kapasitesi, 85 oluyor. Aha. Sana 78'lik soru sordukları zaman yapıveriyorsun. Ama yapacak mı, yapamayacak mı olduğunda, 78'lik soru geldiğinde zaten 45'in üstünü yapamayacak hale geliyorsun göremiyorsun kapasite Tabii. yani beynin çalışmasına baktığın zaman bunu aynen böyle görüyorsun aynen. o bakımdan korkan utanca boğan ana baba yardım etmiş olmuyor, olmuyor değil niyetleri mi? yardım etmek Kesinlikle. çocuğu hayata güçlü olarak hazırlamak ama tam aksine kolunu kırıyorlar bacağını kırıyorlar parmağını kesiyorlar gözünün dirini kör ediyorlar kulağını tıkıyorlar ve aciz hale getiriyorlar. Ve o halde o işi yapsın istiyorlar değil mi hocam hiç farkında olmadan. Sanıyor ve, ki iyi olacak böyle. Ve çıkmaza giriyor. Tabii. Bak yine mükemmel olamadım diyor. Bir kol daha gidiyor o zaman. Bir kol daha gidiyor. Kol daha gidiyor. Yani. Sizin söylediğinizde de bir konunun bence altının çizilmesi lazım. O bu ara çok böyle genel geçer bir sürü yerde söyleniyor. İşte istersen başarırsın falan filan diye. Siz orada bir ayrım yapıyorsunuz diyorsunuz ki Evet istemek var ama gayret edeceksin diyorsunuz. Yani sadece istiyor olmak yetmiyor. İste başarırsın gibi bir şey var, slogan var şimdi. Yeterince istersen olur. Yeterince istersen olmuyor sizin söylediğinizden anladığım. Yeterince isteyip hakkını verirsen olur diyorsunuz. Evet. Değil mi hocam? İki şey var orada Polat. Araştırmalar gösteriyor ki çocuk enteresan bir şekilde başarıyı kokluyor. Değil mi? Yani yapabileceği şeylerle Süper. ilgili bir hissi var. Süper. Ve onları istiyor. Yani altına kalkarım benim bu diyor. Gözüm keser diyor. Aynen. Fakat kendisi karar verme durumunda buna. Başkasının pohpohlamasıyla şişirilmiş kararlarda olmuyor. Olmuyor bu. hocam. Onun için Martin Seligman gibi Aha. psikologlar diyor ki çocuklarınızı iyi gözleyin. Şevkle, coşkuyla yaptığı Şeyleri alanlara dikkat edin ve o alanlarda faaliyet gösterip gittikçe iyileşmelerine yolunu açın diyor. Aynen öyle. Ya ben mesela oğluma bakıyorum. Şarkı söylüyor. İngilizce şarkı söylüyor. Türkçe şarkı hiç söylemiyor. Hmm. de zaten bir tane iki tane İngilizce şarkı var. Onları da okulda öğretmişler bilmem. Sadece onları söylüyor. Ve bir yerden sonra ayıldım. Mesele müzikle ilgili değil. Mesele yabancı dille ilgili rahat hissediyor kendini yabancı dil konusuyla demek ki yoksa Türkçe şarkıda söyler mi bir dünya öğretiyorlardır mutlaka daha bir tane duymadım ağzından okulla ilgili ya Türkçe bir tane şarkı duymadım ve görüyorum bugün bu çocuk demek ki o alanla ilgili rahat hissedecek kendini uzun vadede eminim başka başka alanlar da vardır ve benim çocuğuma da özelliği siz daha evvel de anlattınız bunu 24 tane alan var Martin Seligman'ın söylediği. Evet. Ve her doğan çocuk en az ikisinde mi güçlüydü hocam? Evet. ...en az ikisinde yetkin doğuyor. Hı hı. En fazla altıya kadar gidiyor. Evet. <gülüyor> ne acıdır ki... ...ana baba... ...çocuk diyelim üç yetkinlikle doğmuş. Çünkü binlerce kişiyi... ...başarılı Aynen. olan binlerce kişiyi Aynen. gözden geçiriyorsun... ...ve bakıyorsun... ...bir tanesi de yetkinliğini geliştirmişse... ...başarılı olabiliyor. <gülüyor> İkiye bile ihtiyaç yok. Of, of, Şimdi... Of. ...bakıyorsun çocuğun üç alanda yetkinliği var... Ee, ...hareketler koordinasyonunda, resim çizmede, matematik düşüncede hı hı. diyelim. Ee, bu ana baba diyor ki bunlar nasıl yapıyorsun Şimdi sen ezbere önem ver, ezberle falan şeklinde bir tavır içerisinde oluyor. Ve öbürlerinin gelişmesine gidecek enerjiyi ve isteği bu tarafa almaya çalışıyor. Yanlış bir yol. O bakımdan istersen dediğimiz zaman anasının babasının pompalamış olduğu şeyini istiyor çocuk... Yoksa Gerçekten. kendisinin doğal olarak yaşam içinde farkına vardığı şeyi mi istiyor? Hatırlıyorsun sevgili Gülben Ergen bizimle derdi ki ben küçükten beri Aha. <gülüyor> severdim. Evet. Değil mi? Yani... Göz önünde olmayı, gösteri yapmayı, evet. şarkı söylemeyi, işte taklit yapmayı falan severdim. Öğretmenlerle de. konuşur, dur dur dur falandır filandır. Ne kadar güzel ki ketlenmemiş. Evet. Ne kadar güzel ki orada... İlerleme imkanı buldu ve hakikaten bugün Türkiye'de sayılı isimlerden bir tanesi evet. bizim hayatımızı zenginleştiren insanlardan birisi. Farz et ki birisi çıksaydı onun hayatında ve deseydi Aha. ki matematiğin iyi değil. Şimdi sen bırak onları. Hopla Aha. hepsi falan, falan bırak onları hepsini. Bakalım haftada beş gün sana günde iki saat matematikçi getireceğim. Matematik, Matematik çok önemli. Okulun şu şeylerini <gülüyor> anlaman falan bakımından. Ve orada hakikaten bir çatışma, bunalma, hırçınlaşma bilemesin nerelere kadar giderdi. O bakımdan çocuk mu istiyor yoksa ana baba mı çocuğun istemesini istiyor meselesine hı hı. dikkat etmek lazım. Hocam yani zaten o istemediği zaman değerlendirme de bir başkası tarafından yapılacak demek. Ve bir başkasının yaptığı değerlendirmenin içerisinde de benim mutlu olmam çok mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman bilemeyeceğim ki gerçekten oldu mu bu sonuç. Ve yani bakıyorum mesela birçok insan hata yapmaktan çok korkuyor. Şeyi de anlıyorum, e, haklılar mutlaka onların dünyasında böyle bir şeyin bir karşılığı var. Yoksa boşu boşuna olmuyor bunlar. Durup dururken olmadı ama e, diyelim böyle bir şey hisseden biri var. Ne önerirsiniz ona hocam? hata yapmakta. Evet, hata yapmaktan korkuyor. Bunu çok insan söylüyor hocam. Çok insan bu konuyla ilgili buna benzer şeyler söylüyorlar ve e, hatalı olacaksa hiç yapmayayım diyor adam mesela. Ya tam olsun ya hiç olmasın diyor. İlk yapacağım şey Orhan abimizin <gülüyor> şarkısını dinlemiştim. Adam bir şarkı. Hatasız kul olmaz. Asıl ne var biliyor musun Polat? Aslında olan şey şu. <gülüyor> Ben, farkında olmadığım <gülüyor> bir etkileşimler süreci içerisinde Hı -hı. bu noktaya gelmişim. Şimdi... ...ben... ...kendimi sürekli... ...diğerlerinin gözüyle değerlendirme alışkanlığını elde etmişim. Evet. Ve diğerleri de beni mükemmel miyim, değil miyim şeklinde değerlendiriyorlar. Hı -hı. Ve böylelikle... ...giyinişimi bir sanayi tanımlamış. Demiş ki sen şunları şunları giymelisin. Doğru. Şu şekilde olmalı. Kolu rengi bilmem nesi Doğru. falan Doğru. hepsi böyle olmalı. Denklenmeli. Ve ben de ona uymaya çalışmışım. Acaba tam uydum mu? Hı -hı. Ee, şeklinde bakıyorum. Bütün bunların arkasında ne var biliyor musun? Çünkü benim içimdeki gerçek doğan iç çocuğum... Hı -hı. ...utanıyor kendisi olmaktan. Of. Orada o var. ...utanç içerisinde olduğundan dolayı ben buyum diyemiyor ve ben... ...bu şekilde söylemek istiyorum, bu şekilde var olmak istiyorum diyemiyorum. Varoluşumun koşulu bu çünkü ben büyürken... ...aldığım sınav sonuçlarına göre annem babam bana gülümsemiş, hı hı. dokunmuş. ...benim kendim olarak... ...hayatımı yaşadığım zaman... ...dönüp bana bakıp... ...ne kadar mutlusun Doğan ya... ...ay canım ya... ...aslan oğlum benim ya... ...senin şu türkü söylemen, hoplaman zıplaman... ...şu duvara tımarman falan... ...çok hoşuma gidiyor... ...aslan oğlum denmemiş... ...sınıfın kaçıncısıydı... ...kaç aldı... ...senden daha yüksek not alanlar var mı... ...evet... Bu neden bu not değildi bu olmuş Bakayım göreceğim tavrı içerisinde olmuşum. Ondan dolayı genelleyeceğim şu mükemmel olmayı arayan insanların içinde korkak var olmaktan çekinen yalnız bir iç çocuk var ve... Sevilebilmek için kabul edilebilmek için mükemmel olma arayışı içerisinde pek umutları da yok ondan dolayı hüzünlüler. Ya hakikaten çok hüzünlü bir hikaye bu yani o kadar da çok insan var ki bu şekilde yaşayan. Şimdi hayatta gerçekten mutluluk başarı falan filan istediğiniz zaman da benim anladığım kadarıyla bu dediğiniz yerden de gelmiyor hocam. Nedir mesela? Böyle bir insan yaratıcı olabilir mi hocam? Böyle bir insanın yaratıcı olmayacağı gibi böyle insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda da... ...felsefi, sanatı ve bilimsel yönden yaratıcı olmaz. Ve iş adam, iş hayatı sürekli mükemmelliğe doğru iterse... ...eğitim sürekli bu tür mükemmelliğe doğru iterse... ...gittikçe sağlıksızlaşan... ...şiddetin arttığı... ...bir toplum olmaya doğru gider. Öğretmenlerimize... ...sesleniyorum Polat. Hı hı. Onun için sınıfa... ...girdiği zaman, ben öğretmen olarak... ...sınıfa girdiğimde... ...kendini değersiz gören... ...utanca boğulmuş... ...içici olan... ...öğrencimi gördüğümde... ...onun gözünün... ...içine bakıp, hiçbir şey... ...söylemeden, ama... ...söylenmemiş tavırlarım ve sözlerimle... ...o gözelerim ki... ...ben seni... ...olduğun gibi değerli görüyorum. Müthiş. Ve ben... ...sana güveniyorum. Ve seni seviyorum. Ve ben senin... ...istersen yapabileceğine inanıyorum. Ve bana güvenmeni istiyorum. Çocuk bunu anlar. Önce der ki... ...sahi mi... Numara değil buyur değil mi? Böyle olta atmıyorsun değil mi? Sonra da bana bir tane tokat çekmek için. Çünkü olmuştur hayatında Mutlaka böyle. olmuştur. Sabır göstereceğim ve devam edeceğim. Ondan dolayı öğretmenlik çok kutsal bir şey. Çok. Çok. Ve çok öksüz var. İç çocuğu, anasız, babasız. O kadar çok öksüz var ki benim ülkemde. O nedenle iki insan kavgalı böyle dövüşmüyor. Dışarıdan bakıyorum. Gidip her birisine böyle ayrı ayrı sarılıp. Abi ya demez ya. <gülüyor> ya iç çocuğunuzu keşfedin. Bakın nasıl oynamaya başlayacak, şakalaşmaya başlayacaksınız. Ay, ay. Demek gelir içimden. Mükemmel iletçilik. Ve oradan gelen utanç duygusu. Çok gizli bir salgın. Çok hastalık var bu konuda. böyle Yaygın bir şekilde. Bunun farkında olmanız lazım. Peki hocam. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Verelim. Önemli bir konu değil mi? Vallahi bence çok önemli konulardan bir tanesi hocam. Yani özellikle de bu konuyla ilgili yanlış anlaşma boyutu da beni çok üzen kısmı. Yani bunun iyi bir şey olduğu gibi bir algı var ve e, Oysa ki değil yani o bizi kilitleyen, kendimiz olmamıza engel olan, rahat hareketlerimizi kısıtlayan bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ve çok özünde de utandırılmış bir iç çocuktan bahsediyorsunuz. O Ancak birileri onu severse var olabilecek diyorsunuz ve işte sevmedikleri zaman da beni sevsinler diye elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. En güzeli, en müthişini, şimdi bunu becerirsem babam beni sevecek, şimdi bunu yaparsam patron bilmem ne diyecek diyorsunuz. Hocam bugün biri fark etti. Dedik ki ya hocam... ...hakikaten buymuş ya. ben Benim içimdeki stresin, gerginliğin... ...kendim olayıma işimin... ...kaynağı buymuş. Ne yapsın hocam? Ne yapsın? Bugün fark etti. Kaç yaşımda? atıyorum 37 yaşında fark etti. Çocuğum da var. Eşim de var. Bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. Evet. Fark ettiğin andan itibaren... ...çok kritik bir dönem başlıyor... Hı hı. ...Polat. Ve orada hakikaten... ...o kritik dönem, kritik adım var. Şimdi... ...geçmişinde... ...kabul edilmeyi pek yaşamamış... ...acı çekmiş kişi... ...kendi olmayı... ...hata yapabilirim... ...korkusundan dolayı... ...cesaret Hı -hı. edememiş kişi... ...adım atmaktan çekinir. Fakat... ...enteresan bir şekilde... ...bu... ...hizme öğrenen gibi böyle... Boğulur muyum? Ne olurum falan filan. Şudur budur. En nihayet girer. Sonra çıkar. Lan boğulmadı Bir daha girer. <gülüyor> şudur budur. Bu, bu, Sonra yavaş yavaş sudan korkmamayı öğrenir. Evet. Nefes almayı öğrenir. Evet. Kulaş atmayı öğrenir. Yavaş yavaş özlemeye başlar. Hı hı. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, doğada muhteşem bir ahenk var hı hı. sistem olarak. O da şu. Bir can... Başka bir canı eğer o karşısına can olarak çıkmışsa Aha. elinde değil, ilgi duyuyor, seviyor. Şimdi bir sürü yetişkin olsun, 3 yaşında bir çocuğu bırak, hemen bir çocuğa bak. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru mu? Doğru. Böyle bir şey var. Can, canı çekici bulur. Aynen. Şimdi neticede... Ne kadar konuşur konuşmaz ama Aha. bu kritik döneme eğer cesaret edebilirsen yavaş yavaş yavaş yavaş hissedersin ki bakışları değişik sana Aha. baktığı zaman gülümseyiyorlar veya bir yere çeker ya kimse söylemedi ama ben sana söyleyeyim çok güzel bir fikir anlattı ya hiç kimse ona bahsetmedi ama yani eve gitti ve şey anlattı falan falan şeklinde yavaş yavaş yavaş yavaş senin sen olmandan kaynaklanan bir geri bildirim gelmeye başlar. İşte bunun adı var olma cesaret. Aha. Nereden bulacağım? Derin bir nefes alacaksın. Yaradana güveneceğim. <gülüyor> yani bu hakikaten bu söz burada yerinde bu. Yaradana güveneceğim. Aynen. Yanlış yapmamış. Aha. Müthiş müthiş güzel bir şey yaratmış. O da sensin. Tamam. Ve hata mata. Her Dalır, neyse dalıyoruz abi. Evet. <gülüyor> Ve diyeceksin ki ulan bu suya atlamazsa biçimde kalacak be. Harasını <gülüyor> söyleyelim. Çapul çıpul şudur budur. Elinden gelen tedbiri aldıktan sonra atlayacaksın. Vay. Ve <gülüyor> bir kere de bırakmayacaksın. Yani, bir kaç kere yapacaksın. Deneyecek bunu evet. diyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık. Müthiş bir program oldu. Teşekkür Sağ olun, ederim Polatçığım. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuda mükemmeli arayış sürecine gireceğiz. Demiyoruz, değil mi? <gülüyor> Kusuyorum ben o zaman hocam. <gülüyor> evet, beraber hoşça vakit geçireceğiz efendim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoş hoşça kalın. <gülüyor> Final dergileri Doğan Cüceloğlu yla...